アウズ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا ه له. ا ه د ي ل ه أشهد أن لا إله إلا الله و ح د ه لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله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 私たちの声を聞いてみよう。ありがとうございました。 Devam ediyoruz. Bugün itibariyle 701 numaralı rivayetteyiz. Sıkıntı anında yapılacak dua babı. Musibet zamanında dua. Rivayet edildiğine göre Abdurrahman, radıyallahu anh'ın babası Ebu Bekre, radıyallahu anh şöyle dedi. Babacığım, her sabah şöyle dua ettiğini、Selam. duyuyorum. Allah'ım bedenime afiyetle. Allah'ım kulağıma afiyet ver. Allah'ım gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Bunu sabah ve akşam üçer defa tekrarlıyorsun. Yine şöyle diyorsun. Allah'ım küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Bu duayı da akşam ve sabah vaktinde üçer defa tekrarlıyorsun. Ebu Bekir radiyallahu anh, evet dedi yavrum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bu cümlelere söylediğini duydum. Ben de onun süllesiyle amel etmeyi seviyorum. Evvahü bekre radıyallahu an demiştir ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam şöyle buyurdu: Sıkıntıya düşen kimselim yapması gereken dua şudur: Allah'ım, senin rahmetini istiyorum, beni bir an bile bana bırakma, benim bütün durumlarımı düzel, senden başka hiçbir ilah yoktur. Amin ya Rabbi. İmam Bukhari rahimahullah dualarla alakalı getirdiği rivayetlere devam ediyor. Ve bu bölümde de bir insanın sıkıntı ve musibet anında bundan kurtulabilmesi için Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan gelen duayı zikrederek devam ediyor. Abdurrahman İbni Ebi Bekra diyor ki, Ben diyor babam şöyle, dediğini işittim diyor. Yani her sabah olduğunda şu dualarla, şu ifadelerle, şu kelimelerle, şu cümlelerle dua ettiğini işittim. Duasında şöyle diyordu: Allahumma afini fi bedeni, ya Rabbi bedenime afiyet vers. Allahumma afini fi semgi, ya Rabbi işitmeme kulağı afiyet vers. Allahumma afini fi baceri よく知りたいと思います。 や i il m Ben de Allah r だ s, all all s u l ü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetine uymak Bu sünnetini yerine getirmek istedim. Hani ticaret hanede çalışırsanız insanlar girer. Eğer bir şeyin parasını duysa ne derler? Pazarlık sünnetdir derler ve pazarlığa tutuşurlar. Aslında sünnetler bunlar kardeşlerim. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapa geldiği sabah ve akşam duaaları de、işte、sünnet olan şeyler bunlardır. Ama maalesef bizim insanlarımız bu tür sünnetleri terk ettiği için kendilerine geldikleri Sünnetleri sünnet edinir olmuşlardır. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki sıkıntı anında başına bir musibet geldiğinde, sıkıldığında, dara düştüğünde yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle derdi. Allahümme şöyle dua ederdi. Allahümme rahmetke ercu. Ya Rabbi senin rahmetini dilerim. Ve la tekenni ila nefsi tarfete aynin. bir göz açayıp kapayinceye kadar yani bir an olsun ufak bir lahsa bir saniye daha altındaki bir süre bile beni nefsime terk etme ben nefsimle baş başa bırakma yarabbi ve ne kadar işim varsa hepsini ıslahet la ilaha illa ant çünkü hak mağbüt sensin Allahım diyerek ne yapmıştır Allah Rasulü Aleyhisselatu vesselama、e, vssalam Allah Azze ve Celle bu şekilde dua etmiştir. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın sabah ve akşam sürekli yaptığı dualar arasındadır.、Ve、bir Müslümanın da inşaallah kendi nefsin ve sizin adınıza da bu dur duaları inşaallah ezberlemesi daha önceki dualardada olduğu gibi sabah ve akşam Allah'ın izniyle bunları söylemesi e, gereken e, dualardır. Kardeşler duaları fark ettiyseniz üçünde de yani hem sabah akşam söylediği duada hem de sıkıntı anında söylediği duada Allah Resulü Aleyhisselam duasını nasıl bitiriyor? La ilahe illa ent. Ya Rabbi senden başka hak mabud Tapınılacak ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. İşte bu da nedir? Kendisinin tevhid'e、e, şahadet etmesi, ruhiyette, rubbiyette Allah Azze ve Celleyi bir kabul etmesi. Yani diyor ki Yarabim, ben senin tevhidine şahitlik ediyorum, şahadet ediyorum diyerek aynı zamanda duasını bu tevhid laflarıyla bitiriyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki bizim yaşadığımız toplumda nedir? Amin, amin, bihürmeti taha ve yasin. Hiçbir lafızda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan böyle bir lafız gelmemişken, tevhid ile bitirirken ya、yani、da Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleriyle bitirirken maalesef insanlar da bu konudaki cahilliklerinden veya yaptıkları bid'atlere binaen Birilerin hürmetine, birilerin makamına ya da işte Taha ve Yasin'in hürmetine, Vela'nın hürmetine diyerek ne yapmışlardır? Dualarını bu şekilde bitirmişlerdir. Halbuki bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tamamen dualarında tevhid kokmuş ve dualarını hep Allah'ı birleyerek, Allah Azze ve Celle'yi hamd ederek, Allah'a sena ederek, onu övererek bitirmiş. Tabii ki Allah da onun bu duyasını ne yapmıştır? kabul etmiştir. Bir Müslümanın da duyasını kabul ettirebilmesi için Allah Azze ve Celle'nin onun duyasını kabul etmesi için işte bu lafızları kullanması gerekir. Allah'a hamd ile başlar. Allah Azze ve Celle'yi över. Tevhidini gündeme getirir ki Allah ne yapsın kabul etsin. Tıpkı namaz abdest almayanın namazının olmadığı gibi işte duada da. gereklı şartlar yerine getirilmediği zaman Allah Azze ve Celle gerektiği gibi övülmediği, sena edilmediği zaman ne yapıyor? Allah Azze ve Celle asla ve asla onun duasına icabet etmiyor. Çünkü dua bir ibadettir. Her ibadette olduğu gibi belli şartları vardır. Tıpkı namazın abdestsiz kabul edilmediği gibi ve duada da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın ön plana çıkardığı, sürekli gündeme getirdiği en büyük duygu nedir? En büyük şey tevhiddir kardeşlerim. Demek ki Allah tevhid ehli, muvahhid olan kulunun duasına icabet ediyor. Ki sahabede olsun, diğer Allah'ın veli kulları olsun, diğer şeyler olsun hep Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet etmiştir. Evet, Allah Azze ve Celle bu dualarla dua etmemizi tevhidimizi güzel bir şekilde yaşayıp tevhid ehli olup duaları kabul edilen kullarından eylesin inşallah. Amin. Allahümme amin. Evet 702 İbni Abbas'ın söylediği işitilmiştir. Bu sözü teslimi alanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. İntikam almakta acele etmeyen ilim ve azamet sahibi Yüce Allah'tan Başka hiç kim Başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arşın Rabbi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kerim Arşın Rabbi, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allahım başındaki bu musübetin katüllüğünü gider.、Amin. Evet Bukhari'de gelen rivayette kardeşlerim, Allah Rasulü İbn Abbas radıyallahu anhum'a diyor ki. Allah Rasulu Aleyhisselatüsselam başına bir sıkıntı muhabbet geldiğinde böyle dua ederdi. La ilaha illallahul Azimul Halem, La ilaha illallahu Rabbul Arşul Azim, La ilaha illallahu Rabbul Semaate ve Rabbul Ardt, Rabbul Arşul Kereem ve bir rivayetde ve Rabbul Arşul Azim. Ve ibarelere bakarsanız kardeşlerim, biraz önce de dediğimiz gibi. Tamamen Allah Azze ve Celle'yi yücetme vardır. La ilahe illallah. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ondan başka ibadet edilen, tapınılan ne kadar ilah, put, peres varsa veya ineğidi, şehidi ne kadar varsa hepsini inkar ediyor. Ve azim olan Allah'tan başka. Çünkü Allah halimdir. Yani Allah. Allah intikama gücü yettiği halde hemen insanlardan intikam almayan ve bunu geciktirendir. Allah halimdir. La ilahe illallaho Rabbul arşil azim. Yüce arşın Rabbi, Rabbidir, sahibidir Allah. Ondan başka hak, mabud, ilah yoktur. La ilahe illallaho Rabbul semavati ve Rabbul art. Allah ki göklerin ve yerin Rabbidir. Ve yüce arşın Rabbidir. Kardeşlerim şimdi Buna baktığımız zaman bu dua zikir içeren bir duadır. Yani bütün ibareleri tamamen zikirle alakalıdır. Yani burada herhangi bir isteme, herhangi bir Allah ham şunu ver, bunu ver deme gibi bir olay yoktur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun sıkıntısını gidermek için söylemiştir. Tıpkı balığın karnındaki donunun yani ユヌスア م イス ا ل ムン、ナスドアエティ、ライラー ا イラー س ンテ ا ن ブハネケインデ م コントミナトアレミ。ペタマメン、ヤラビ、センデンバシカ、ハクマーブトヨクトルセネヘルトルノクサンノクトンテンヘデリン、マハカキベンザレムナルト。サディジユノスア ا イスサラ م アラハカシヤプムシオドウギナハドナピエトラフェデュー。ヤラビベン、 Senin günahını dinleyemeyerek zalimlerden oldum. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Ve la ilahe illa ent ve senden başka hak bir mağbut yoktur. Kelimelerini, zikrini söyleyerek ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye durumunu arz ediyor. Ve Allah Azze ve Celle de ne yapıyor? Onun duasına icabet ediyor. Allah Subhanehu ve Teala. Evet,、e、burada da yani şunu demek istiyor ki ya Rabbi senden başka hak bir mağbût yoktur ve seni sana yakışmayan her türlü şeyden tezzih ediyorum ve beni benim imdadıma yetiş bana yardım et çünkü senden başka bana yardım edecek başka bir ilah başka bir mağbût yoktur diyerek ne yapıyor? Allah azze ve celle halini arsetiyor ve sen yüce Rabbin arşın、e, Rüce Rab,、e, arşın Rabbisin ve sen göklerin yerin ve、e, göklerin ve yerin、e, azim olanın arşın Rabbisin çünkü aciz olan hiçbir zaman azim yüce olmaz kardeşlerim Allah azze ve celle hiçbir şey ne yapmaz. ağır gelmez, hiçbir şey acziyet, onu ne yapmaz, kuşatmaz. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Çünkü o bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der, o da oluverir. اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah bir şeyin olmasını istedi mi, ona ol der, o da oluverir diyor Allah subhanahu ve teala. Bu duasına da baktığımız zaman, Sıkıntı anında, keder anında. İnsanların kardeşlerim sıkıntı anında hep bir şeylerle uğraştığını görürsünüz. Kimi dolaşır, kimi ne bileyim türkü çığırır, kimi başka bir şeyler yapar, kimi söver, kimi sayar. Ama otursa Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu nebevi müntemini denese, Allah'tan tövbe etse, halini düzeltmeye çalışsa, Ve bu duayı okusa samimi bir şekilde kalbiyle içten ihlaslı bir şekilde inanın sıkıntıyı ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle giderecektir. Ama bunda da nebevi metodu denemediğimiz için maalesef sıkıntılar insanlarda her zaman büyüyor. Ve başka şekilde insanların hastalanmasına, kalbine ve başka yerlerine ne yapıyor? Allah korusun veya beynine nüfuz ediyor. Allah Azze ve Celle bu... Hadislerle bu zikirlerle amel etmeyi söylemeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Çünkü burada kardeşlerim günahı itiraf etme vardır. Ve daha önceki hadislerde de geldiği gibi Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılan günahı itiraf etme, ona karşı samimi bir şekilde tövbe etme işte o zaman ne yapıyor insanların? Allah'a karşı samimiyeti gündeme geliyor ve Allah Azze ve Celle de size yardım ediyor ve içinizde bu içinde bulunduğunuz o sıkıntılı durumu ne yapıyor Allah Azze ve Celle gideriyor. Evet çünkü sıkıntları gidercek olan ancak sensin yarabbi. Kişi tevhidiyle ve bu inancıyla, ikhlasisiyle Allah'a yalvardığı zaman Allah da bunu ne yapıyor gideriyor bildinle. Evet 703 İstihare vaktinde dua. Cabir radiyallahu anh ten rivayet edildiğine göre demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bize işler hakkında istihare etmeyi öğretirdi. Sizden biriniz bir iş tasarladığı zaman iki rekat namaz kılsın. Sonra şöyle desin. Allah'ım ilmine başvurarak senden hayır isterim. kudretine dayanarak senden güç isterim. Senden büyük ihsanını isterim. Muhakkak ki sen güç getirirsin. Ben güç getiremem. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen bilinmeyen gizlilikleri en iyi bilensin. Allah'ım bu iş dinim, yaşantım, geçmişim ve geleceğim için hayırlıysa onu bana takdir et. Kolaylaştır. mübarek kıl. Eğer bu iş dinim, yaşantım, geçinip, geçmişim ve geleceğim için hayırlı değilse beni ondan onu da benden uzaklaştır. Nerede olursa olsun benim için hayırlı takdir et. Sonra da beni takdir ettiğin şeye razı kıl. Sonra işini ve istediğini, isteğini duada belirtir. Evet, yine Bukhari'de gelen bir rivayet. Kardeşlerim, İstikare duası dediğimiz dua, biraz önce kardeşimizin Allah razı olsun okuduğu duadır. Bu sadece dua'dan ibarettir. Ama bugün dinin neredeyse tamamını veya bir büyük bir çoğunluğunu tahrip eden, yok eden tasavvuf ehli, sofî ehlinin、e, dinin büyük bir çoğunluğunu yok ettiği gibi, tahrip ettiği gibi bu istikare meselesini de Tamamen tahrip etmişlerdir ve öyle bir hale getirmişlerdir ki hiç sünnette olmayan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın emretmediği bazı şeyler emrekmişlerdir, bitat yapmışlardır ve istihare ile alakalı işte namaz kılarsın, dua edersin, sonra yatarsın, abdestli bir şekilde sağ tarafına işte rüyanda işte beyaz veya yeşil görürsen o hayırlıdır, işte siyah görürsen Veya ne binin başka bir renk görürsem bu hayırlı değildir, şerdir uzaktur. Ya da şehit efendi onun adına ne yapar? Güya istihareye yatar. Ve yatma kelimesini yani uykuya dalma ve rüya görme meselesini istihare ile ne yaparlar? Bağdaştırırlar. Halbuki istihare dediğimiz meselenin ne uykuyla, ne uyanıklılıkla, ne de rüya görmekle hiçbir alakası yoktur. Burada da olduğu gibi. İmam Bukhari Rahimahullah'ın da bab başlığında yaptığı gibi istihare tamamen duadan ibarettir kardeşlerim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi sizden birisi bir iş yapmaya azmettiği zaman, niyet ettiği zaman bu iş bir evlenme işi olabilir, bir ticaret işi olabilir veya çıkmak istediğiniz bir yolculuk olabilir, açmak istediğiniz bir dükkan, bir ticaret olabilir. Herhangi bir şey ne olursa olsun bunun adı nedir? Genel adı iştir. Bir iş yapmaya azmettiğiniz zaman ve o işte size acaba hayırlı mı yoksa şer mi diye şüpheye düştüğünüz zaman çünkü Allah Azze ve Celle sizin bir hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır. Allah bilir siz bilmezsiniz buyuruyor. Ve bunu da insan bilir. Anlayabilmesi için yapacağı evlilikte veya yapacağı ticarette veya terk edeceği bir işte veya yapacağı işte veya evlenmek istediği hanımda bir hayır varsa hayır mı, şer mi bilmediği için Allah Azze ve Celle'ye dua etmesi, başvurması ve bunun da bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle öğretilmesi gerçekten bizler için büyük bir nimettir kardeşlerim. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki sizden biriniz bir iş yapmaya niyetlendiği zaman, azmettiği zaman ne yapsın? İki rekat namaz kılsın. Demek ki bir kimse dua etmek istediği zaman samimi bir şekilde önce ne yapıyor? Güzel bir abdest alıyor sonra iki rekat namaz kılsın diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sonra ne yapıyor? bizlere şu ifadelerle dua etmemizi emrediyor ve bunu da tıpkı Kur'an'dan bir sürü、sure、öğretirmiş gibi öğretiyor. Buna binaen yani bunun ehemmiyetine binaen bunu yapıyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü bu tür rivayetler yani Kur'an'dan bir sürü、sure、öğretirmiş gibi ifadeleri her rivayette gelmez kardeşlerim. Yani mesela daha önce en yakın ifadede neydi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda teşehhütte selam vermeden önce dört şeyden Allah'a sığınmayı bize tıpkı Kur'an'dan bir sure öğretilmiş gibi öğretti. Ve birçok alim bunun vacip yani farz olduğunu ne yapıyor söylüyor. Şimdi bu da aynı sahabe diyor ki Kur'an'dan bir sure öğretilmiş gibi önemine binaen. Ve gerçekten büyük bir nimettir. Allah Azze ve Celle'nin bize bağışladığı büyük bir lütuftur kardeşlerim bu. Yani bir nikahda yapılacak bir ticarette bir yolculukta ve her türlü işinizde gelin istihare yapın. Yani Allah'tan hayırlısını dileyin, iki rikat namaz kılın ve Allah'a dua edin. Bakın işlerinizin nasıl da yoluna girdiğini, yani yapacağınız işi hayırsa Allah'ın size ki、e, manasını açıklayacağım gibi hayırsa onu bana ne yap yaklaştır, beni de ona yaklaştır ve işimi kolaylaştır. ama bu yapacağım iş evlilik ticaret veya yolduğa çıkmam ne olursa benim için hayırlı değilse hem dinam hem ahiretim için beni ondan onu da benden uzaklaştırıyor Rabbim çünkü kaybi bilen ancak sensin ya Rabbim ve dua'daki ifadelere baktığınız zaman zaten ne yapılması gerektiğini yani rüyayla Yok kırmızıymış, beyazmış, sarıymış veya bir şeyh efendi yatmasıymış hiçbir alakası yoktur kardeşlerim. Ama onlar maalesef akıllarını kullanmayan bir kavim olduğu için buna da ne yapmışlardır? Maalesef aldanmışlar ve bu sünneti de bozmuşlardır. Şimdi ne yapsın? İkine kat namaz kılsın. Sonra şöyle dua etsin. Allahümme inni estekiruka be'ilmike. Ya Rabbi. よろしくお願いします。<Allah. S 1> ウォーカミンフォードリケルアディム、ベンセンインユジャ ا ァーズン、ダニスチューロムヤラピ。フェインネケトクディルウォーラクティス、センギ م チェルシン ي マバンギュチェルメママラハム。ウォータラムウォーラアレム、ヘルシエエン ن س ن ン、ن ンセン、ベンイセヒスピルシエンビンママヤラピ。ウォータラムウォーユープ、チュンキュー、ウィーブビラン、アンジャクワンジャク、センセ يا ربي، ュンキ Yapacağınız bir evlilik, bir ticaret, bir yolculuk vesaire nedir? Mustakbilde yani önünüzde olan bir şey. Gaybül kim bilir? Ancak ve ancak Allah Azze ve Celle bilir. O yüzden Allahı överek ve inta alamul guyub, gaybleri bilen ancak sensin ya Rabbi. Ondan sonra devam ediyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu yüce duayı yüce yardımı bize anlatmaya. Allahım ve كنت أن ديني تعلم وعقبت فَقْتُرْهُلِي معاشي الأمر خيرلي هذا أبري في و よろしくお願いします。<音楽> どうしても、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このよ n に、m のように、この y i に、このように、このように、 ファスリ i n ne yapma? Ya Yaratma, ya、yani, ya e、o r t ニオン n ン、オン d ベン y ン、オザキラシュタリアラピ。ヨニ、オラビレ k キッ a ル・ウェシ m ベ y メチン・ネア i z o ラ l マー、オッタダン・カール・ヨラピ。オ n ベ m メチン・コライクルマイアラピ、ゾラシュタリアラピ。ヨニ、モアカクピル・エングンゲン、チクセン・ヨラピエロ・ベ i メチン・シ m ルリアサ。アマ・ハイリ s e Onu bana beni de ona yaklaştır. Ve ne kadar zorluk varsa hepsini benim için kolaylaştır ya Rabbi. Bunlar hepsi nedir? Duadır kardeşlerim. وَقْدُرْ لِيَا الْخَيْرَ حَيْثُكَانْ ثُمَّ رَدْ دِنِي بِهِ Sonra onu benim için hayırlı kıl ya Rabbi. ثُمَّ رَدْ دِنِي بِهِ Ve o takdir ettiğin şeyi de benim için hoşnut kıl ya Rabbi. Allah'ımla amin. Evet bu duayı okuyan... Ve manasını bilen bir insanın yok rüyaya yatmakmış, yok şeyh efendisine yatırmakmış gibi bir mana bir ifade var mı kardeşlerim? Ki Allah nasılları anı insanatı vesenam zaten böyle bir şeyden bahsetmiyor. Abdesan iki rekat namaz kıl, ikhlaslı bir şekilde dua et bitti. Duaya icabet eden edici olan Allah Azze ve Celle'dir. yok rüyaya yat, yok şu rengi gör, yok bu rengi gör falan senin yerine yatsın, falan senin yerine rüyaya yatsın diye bir şey nedir? Asla ve asla yoktur kardeşlerim. Bu bir duadır. Evet. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Allah Azze ve Celle maalesef belki de、e, terk edilen、e, ibadetlerden, dualardan bir tanesidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Ee, hepimize bunu öğrenip bununla amel eden kullarından eylesin. Gerçekten Allah'ın bir lütfudur kardeşlerim bunlar. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 704 Cabir İbni Abdullah Şöyle aktarılır. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Endek savaşı sırasında düşmanların helak vermek için kaza etkisi sabır ve şaşırma günü bu mescitte Fethi Mescidinde dua etti de Çarşamba günü iki namaz vakti arasında duası kabul olundu. Şabebi değil her acaba ne zaman önemli bir işim olup da bu vakti araştırıp o saate, o saate yani Çarşamba günü iki namaz öyle ikimde arasında o iş için Allah'a dua ettiyse duası mutlaka kabul olundu göreceğim. Kardeşlerim dua'nın <gülüyor> Adaplarından bir tanesi duada ısrar etmek vardır. Bakın Hendek günü Müslümanların karşılaştığı yaklaşık bir ay kadar süren bir muhasara ve artık sahabeler neredeyse kıtlık zamanı yiyecek neredeyse hiçbir şey bulamıyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tam üç gün boyunca Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Üç gün boyunca. Bir peygamber Allah Azze ve Celle'nin Gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışladığı bir peygamberin duasını bakın üç gün dua ediyor üç günün sonunda Allah Azze ve Celle onun duasına cevap ediyor. Bir rivayet de diyor ki sahabe Zabir radıyallahu an, Mescid-i Fethh, yani bugün、e, Umri'ye giden ya da hacce giden kardeşlerimiz orayı yedi mescitler bölgesi olarak bilinir ve orada en son yedi mescitler vardı Osmanlı zamanından kalma ve en son orayı E, yıktılar. Büyük bir mescit yaptılar. Sadece bildiğim kadarıyla iki tane ufak bir mescit kaldı ama şu anda orada büyük bir mescit var.、E, Mescid-ül Fetih ya da Hendek diyorlar. Allah-u Alem. Diyor ki o günde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam pazartesi salı ve çarşamba günleri dua etti diyor. O Hendek savaşında Allah Azze ve Celle'nin kafirleri bertaraf etmesi için ki daha sonra bir aylık muhasaradan sonra Allah Azze ve Celle güçlü bir rüzgar Fırtına gönderiyor ve bütün kafirlerin çadırlarını başlarına geçiriyor ve onlar da hezimet olmuş bir şekilde kendi yurtlarına dönmek zorunda kalıyorlar. Ve Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın pazartesi, salı ve çarşamba günü yaptığı duada çarşamba günü duasını görüyor. Öyleyle ikindi arasında yapmış olduğu duasını kabul ediyor ve Câbir diyor ki Râdiyallahu an ne zamanki başıma şiddetli sıkıntılı bir olay geldi ise muhakkak Çarşamba günü o saatte yani öyleyle ikindi namazı arasında dua ettim ve Allah Azze ve Celle de muhakkak dua'ma icabet etti diyor Râdiyallahu、e, anhu. Tabii kardeşlerim. Zaman olarak belki o sahabeye veya o zamana ait bir şey en iyisini Allah Azze ve Celle bilir ve sahabede tıpkı、e、tamamen o sünnete uymak ve o şeyi yerine getirmek için bu vakti aramış yani Çarşamba günü öğle ile ikindi arasını Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını kabul ettiği zamanı aramış ve Allah Azze ve Celle de kabul etmiştir. En iyisini ödülen Allah Azze ve Celle'dir. Evet 705 Hz. Enes şöyle demiştir. Peygamber、Nada. sallallahu aleyhi ve sellem、e、<gülüyor> bir adam dua edip şöyle dedi. Ey gökleri yoktan yaratan. Ey hay her şeye hayat veren ve hayyum kullarının işlerini deneyen olan ben senden istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ne ile dua ediyor biliyor musunuz? Canım elinde bulundurana yemin ederim ki bu adam dua edilince kabul edilecek bir isim ile Allah'a dua etti. Evet. Kardeşlerim İsmi Azam、e, yani Allah Azze ve Celle'nin en yüce ismi ki onunla dua edildiği zaman muhakkak duasına icabet edilen bir、e, ibare vardır. Ki Enes diyor ki radıyallahu anhu ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikteydim. Bir adam dedi ki ya bedi'e sema vat. やはやかいよん。<g ül üyor> Vesselam ve duaya baktığımız zaman dür ki ya hayu ya kayyum her dua da olduğu gibi muhakkak Allah Rasulü Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle Allah'a tevssül etmiştir çünkü ayet kelimesinde de Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi walillahi al-ismāʾul-husnā fadguhu biha en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse Allah'a o isimlerle dua edin emri gereğince Allah Azze ve Celle, Allah Resulü Selam bütün duasında Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunmuştur. Ama bugün bir, birinin makamı, birinin yüzü suyu hürmeti veya ne bileyim falan veli, falan şeyh falan şeyh ne yapmışlardır? Maalesef insanlar diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi duada da Allah'a şirk koşmuşlardır. Halbuki ne Allah Azze ve Celle kitabında naklettiği dualarda ne de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam dualasında böyle yapmamış. Tamamen Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle tevessil etmiş, Allah Azze ve Celle'i tevhidde, övmede, hampte ibariler getirerek dualasında bulunmuştur. Ve bu rivayette de olduğu gibi Allahı övür, ya bedi' al semaavad, ey gökleri yoktan yaratan Allahım. Ve ne yapıyor? Duasına devam ediyor. Ya Hayyu ya Kayyum, hep Allah'ı övüyor. Allahım sendirisin. Kayyumsun işkulların işlerini yönetensin, idare edensin. İni eserlik. Öyleyse ben sadece senden istiyorum, Ya Rabbi diyerek ne yapıyor? İsmi Azam. Kardeşlerim, İsmi Azam duasıyla alakalı birçok、e, kırka yakın alimler、e, lafız zikretmişlerdir ki İmam、e, ハファズ・イブ・ハジャー・ラハ ا ل オーラ・トゥーキー・ベ・バンブン・ナリ・イン・ジェレディム・デ・エニア・キン・オーラ・ラッカ・ア・ロー・アレン・ア・ラハ・イラハ・イラハ・ウォール・アハド・ソメト・アレディ・・ ل ミュー・エル・ウォー و ア ل ド・イバーレス・イン・ボルド・ドゥー・ドゥー・ドゥー・ユー・アハイラハ・ウ و ール・ハイル・カ・ユー・イバーレス・イン・アザ・オー・ドゥー・ドゥー・ユー・ジャー・ブ・ア・ディ・ディ・ディヌ・ソー・ディー・シェル・ア・バー・ラハイム・ラハ・ア・ア・ア・ア・ Allah Azze ve Celle'nin ismi azamın Allah kelimesi Allah lafsı olduğunu söylüyor. En iyisini bilen Allah'tır. Yeter ki kardeşlerim, duamızda samimi olalım. Duanın gerektirdiği gibi ibarelerle ibadet、e, duamızı yerine getirelim. Allah'ı tevessül edelim. Tevessülde güzel isimleriyle Allah'a tevessül edelim. Allah'ı onlarla yaklaşmağa, onlarla dua etmeye çalışalım. Mesela tıpkı istikare duasında olduğu gibi, eğer gerçekten bir iş şeyimize gittiyse, zorumuza gittiyse, sıkıntısıysa, hangisinin hayır, hangisinin şer olduğunu bilmiyorsak, iki rekat namaz kılıp güzelce Allah'a dua etme ile birlikte ne yapabiliriz? Allah'a Azze ve Celle'ye dua edip en güzel şekilde ibadetimizi, dua ibadetimizi yerine getirmiş oluruz. Hiç şüphesiz dua bir ibadettir, ama maalesef. bugün belki de terk ettiğimiz ibadetlerden bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin. Duanın güzelini yapıp sayhini, doğrusunu yapıp duası kabul edilen kullarından eylesin. Allah'ın en güzel isimleri vardır. Onlarla dua edin ayeti kerimesi gereğince bu ayet gereğince amel eden kullarından eylesin. Allah'ım amin. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allahım bize hem dünyada iyilik ver, hem âhirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğim kullarından eyle. Peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam ile. Subhanak Allahu ma wbi hamdik.